Bismillahirrahmanirrahim. kitab Vudu. Abdest almak kitabı. Bir, abdest almak hakkında gelen şeyler Yüce Allah'ın ve Yüce Allah'ın şu kalbi babı. Ey iman edenler! Namaz kılacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınızı meselip her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın. Çınıp olduysanız boy abdesti alın. El Maide Söylesi 6. ayet.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 Sufyan İbni Uyay'ına şöyle dedi. Biz Amr İbni Cimer'e insanlar Resulullah'ın uyur ama kalbi uyumaz derler. Ne dersiniz diye sorduk. Amr, ben Ubeyid İbni Umer'den işittim. Peygamberlerin rüyaları vahidir diyordu. Bu sözden sonra da ben seni rüyamda yol görüyorum. Es-Saffat suresi 102. ayeti okudu dedi. 6. Abdest almayı tam ve kamil yapmak babı. İbni Umer, İsmail Vud'u her abdest uzunluğu pampak kılmaktır dedi. Kureyb'ten o da Usami İbni Zeyd radıyallahu anh'tan sahtis etti.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 Cennibnaş şeytane ve cennibiş şeytane ma Allah'ın ismiyle ya Allah bizleri şeytandan uzaklaştır ve bize şeytanı da bize ihsan ettiğin çocuktan uzak kıl. Der ondan sonra arasında bir çocuk takdir olunursa şeytan o çocuğa zarar veremez. 9. Helaya girerken ne söyleneceği babı?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 ''Belki sen kıynakları üzerinde namaz kılan kimselerdensin'' dedi. Vasi dedi ki bunun üzerine ''Vallahi ben bilmiyorum i̇mam Malik Abdullah İbn Ümer'den yerden yükselmeyerek namaz kılan, kendisini kıynakları ve yere bitişik olduğu halde seyreden eden kimseyi kat ediyor'' dedi. oruç Haceti yerine getirmek için kadınların sahraya çıkmaları bağlı.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 Ona eteğimin kenarı içerisinde birkaç tane taş getirip yanına koydum. Sonra yanında savuştum. Hacesini yerine getirdiği zaman onunla silindi. 22. Hayvan dışkısıyla istinca edilmez. Ebu İshak şöyle demiştir. Bir hadisi bana yalnız Ebu Ubade Ubeyde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 Bana İbrahim İbnü Sa'd İbn eş da tahsis etti ki o da Ata İbni Yazıt'tan haber vermiştir. O da Usame'nin himayesinde bulunan Humran'dan haber vermiştir. Humran Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın şu görmüştür. Osman bir defa bir su kabı istedi. Mütakiben avuçları üzerine üç defa su döküp onları yıkadı. Sonra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 26 Abdest alışta suyu burnuna çektikten sonra nefeste geri çıkarmak bağlıdır. Bunu yani suyu burnuna çektikten sonra geri çıkarmayı Osman İbni Affan, Abdullah İbni Zeyd, İbni Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere Biz de Yunus İbni Yezid Zuhri'den haber verip şöyle dedi.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 ...etmeyerek yıkamak babı. Bize Malik... ...Said... ...el Makburize... ...ba da Ubeyd İbn-i Cüreyc'ten haber verdi. Ubeyd İbn-i Cüreyc, Abdullah ...Abdollah i̇bn Ömer'e... ...ya Ebu Abdurrahman... ...arkadaşlarının yaptığını hiç görmediğim... ...dört şeyi ben seni yapıyor görüyorum... ...dedi. i̇bn Ömer... ...nedir onlar ey Cüreyç'in oğlu... ...diye sordu...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 Abdullah ibn Zübeyr'den işittim. O da Ebu Salih'ten, o da Ebu Hüreyra radıyallahu anh'tan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam suduktan dolayı nemli toprağa, toprağı yemekte olan bir köpek gördü. Bu zat hemen kendi ayakkabısını çıkarıp onunla köpek için su avuçlamaya başladı. Nihayet köpek suya kandı.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 avı Köpek avı yediği zaman ise artık sen o avdan yeme. Çünkü köpek avı ancak kendi nefsi için tutmuştur. Ben köpeğini salıveriyorum da onunla beraber başka bir köpek daha buluyorum dedim. Resulullah bu halde yemez. Çünkü sen besmeleyi ancak kendi köpeğin üzerine çekmiştin. Başka köpek üzerine besmele çekmemiştin buyurdu.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 Ata i̇bn Rebah, arkasından kurt yahut da zekerinden bit gibi bir haşere çıkan bir kimse hakkında tekrar abdest alır dedi. Cabir i̇bn Abdullah namaz içinde gördüğü zaman namazı tekrar kılar fakat tekrar abdest almaz dedi. Hasan Basri saçından veya tırnaklarından kesip alsa yahut da çıkarsa kendisine abdest almak lazım gelmez dedi. Ebu Hureyre abdest almak ancak abdesti bozacak bir hadesten dolayı lazım gelir demiştir. Kâbir'den zikredilir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zahç-ı Rıkka gazvesindeydi. Derken bir adam yani Abbad İbni Beşir bir ok ile vuruldu. Kendisinde çok kan attı. Bu vaziyet rükû ve secde edip namazına devam etti. Bu vaziyette devam etti. Hasan Basri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 O da sordu: "Resulullah abdest almak icap eder." buyurdu. Bu hadisi Şube İbnu Haccas da amm'den rivayet etti. Ata İbn Yeser haber vermiştir. Ona da Zeyd bin Halid, Osman İbn Affan'dan şöyle sorduğunu haber vermiştir.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 Hubey İbn-i sordu. Bunların hepsinde de cinsi münasebet yapan kimseye böyle emrettiler dedi. Bize İshak i̇bn Mansur, Mansur'dur tahdis edip şöyle dedi. Bize nadir haber verip şöyle dedi. Bize Şube Hakem İbn-i Uteybe'den, o da Zevkan Ebu Salih'den, o da Ebu Said Huzuru radıyallahu anh'dan haber verdi.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 Ali Übran Suresinin son ayetlerini okudu. Sonra kalkıp asılı duran küçük bir kırbaya uzandı. Ondan güzel bir abdest aldı. Sonra namaza durdu. i̇bn Abbas dedi ki ben de kalktım ve onun yaptığı gibi yaptım. Sonra gittim yanı başında durdum. Sağ başımın üzerine koydu ve sağ kulağımı tutup büktü. Sonra iki rekat yerine iki rekat, yine iki rekat, yine iki rekat, yine iki rekat, yine iki rekat, yine iki rekat, yine iki rekat, yine iki rekat kılıp